Ve bil İslami Ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Resule ve Nebiye Muhterem kardeşlerim Çok değerli konuklar, misafirler Bizleri internet üzerinden dinleyen ve seyreden kardeşlerimiz Allah subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi Mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve berekatü. Yine halen zulüm devam ettiği için, Gazze'de katliamlar devam ettiği için kardeşlerimize Allah'tan rahmet dileyerek başlamak istiyorum cümlelerime. Allah subhanahu wa taala özelde Gazze'de ve genelde vesair İslam beldelerinde kafirlerin zulmüne ve katliamlarına düçal kalan ve hakkın rahmetine kavuşan şehit olan kardeşlerimize rahmet etsin. Allah teala onların mekanını cennet etsin inşallah. Allah teala bir an evvel bizleri ve Gazze'deki kardeşlerimizi nusretiyle şereflendirsin. Böyle bir dua ve istianda bulunduktan sonra dersimize dönecek olursak kardeşlerim bugün inşallahu rahman Bakara Suresi'nin 27. ayeti celileyyi tayibesinden devam edeceğiz. Bundan önceki ayeti kerimelerde hatırladığınız gibi geçen hafta müjde ve tehdit kavramı üzerinde durmuştuk. Çünkü bu ayet böyle başlamış idi. Ve beşirillezine amenu ve amilussalihat. Müjde ve tehdit olgusu üzerinde durmuştuk. Bugün inşallah 27. ayeti kerimede Allah Subhanahu ve Teala şöyle buyuruyor. Ba'de a'uzu billahi ellezine yencudun ahdallahi min ba'di mithaqihi وَيَقْتَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٓئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Şimdi Allah subhanahu wa ta'ala dünya ve ahiret saadetini temin eden bir kitaptır demiştik ya Kur'an-ı Kerim'den için Allah kelamıdır demiştik Allah subhanahu wa ta'ala yine bizlere rahmetiyle muamele ederek bizlere bir reçete tevdi ediyor. Bu ayeti kerime dünya ve öbürba saadetini temin eden reçetelerden bir tanesi. Bütün ayetler öyledir şüphesiz. Ama bu ayet öyle bir ayet ki kim ki hüsrana uğramak istemiyorsa şunlardan kaçınsın diye ifade buyrululan bir ayeti kerime başka bir ifadeyle şunu kastediyorum kerim kardeşlerim hüsrana uğramak istemiyor musun o zaman bu ayeti kerimede zikredilen hususlara dikkat edeceksin ayet böyle hitap ediyor ellezine yenkudune ahdallahi min ba'di mithaqih Bakıyoruz ayeti kerimeyi zikrettiğimiz zaman hüsrana, ziyana uğramak istemeyenler şu üç hususa dikkat etsinler diyor Allah Subhanahu ve teala. Alın size reçete hüsrana uğramaktan ziyade Allah'ın rızvanına mı nail olmak istiyorsun sana reçeteyi tevdi etmiş Allah. Ve diyor ki şunlara dikkat edeceksin. Başlıyor Subhanahu ve taala sıralamaya. Allediina yanqudun ahd Allah min bagd miithaki bir. Allah Subhanahu ve taala'ya dikkat edelim kardeşlerim. Çünkü öyle bir reçeteden bahsediyorum ki şimdi size sormuş olayım ben. Bakın Hazirun sizlere tevdi ediyorum soruyu. Diyorum ki şu mecliste ve mescidden şu kapıdan çıkarken ziyana uğramış bir şekilde çıkmak isteyen kim vardır diye sorsam hiç kimse parmak kaldırmaz. Vallahi kaldırmaz. Çünkü biz hüsrana uğramamak için buradayız. Allah'ın rıdvanına mazhar olabilmek için buradayız. Öyleyse önemli Allah subhanahu ve teala her ayetinde olduğu gibi bu ayetinde de önemli bir mesaj sunuyor bizlere. Hüsranla neticelenmek istemiyorsan ey kulum filan şu noktalara dikkat edeceksin. Bir Allah'a söz verdikten sonra o ahdi bozmayacaksın bir Çünkü bozanlar husranla neticelenir diyor Allah Husranla neticelendirmek istemiyorsan Allahla olan Ahdini verdiğin söz üzere bozmayacaksın bir iki oyak ma onmer Allahu bihi en yusala. Allah'ın kesintisiz bitişik olmasını emrettiği hususların arasına ayırmayacaksın. Onların detaylarına gireceğiz neler olduğuna inşallahürahman. En yusala Allah'ın kesinlikle bitişik olmasını emrettiği öyle olmasını emrettiği bitişik olmasını emrettiği ayrık olmasını kat'i surette haram kıldığı şeylerin arasını ayırmayacaksın bu iki üç ve yufsidune fil ard Allah'ın arzında da ifsat çıkarmayacaksın şimdi bu üç husus anlaşıldı mı kerim kardeşlerim bir tekrar ediyorum önemli olduğu için çünkü biliyorum sizin nazarınızda da bundan eminim hiç kimse bu kapıdan hüsran neticesiyle çıkmak istemez. Bu dünyayı da o hal üzere terk etmek istemez. Önemli bir mektubu 10 kere okuyoruz değil mi? Sıradan herhangi bir mektup ama önemli yazıyorsa üzerinde ısrarla okuyoruz. Israrla tekrar ediyoruz ya. Hüsranlı bir netice ve akibetten korunmak istediğimiz için belki tekrar ediyoruz Allah subhanehu ve Taala'nın verdiğimiz söz üzere olan ahdimizi yerine getireceğiz bir iki Allah'ın bitişik olmasını emrettiği hususların arasını ayırmayacağız bu iki Allah subhanehu ve Taala'nın arzında ifsat çıkarmayacağız bu üç Hüsranlılardan, hüsrana ve ziyana uğrayanlardan olmamak için alın size bir reçete. Gelelim bu işin detayına kardeşlerim. Bu üç noktanın detayı şu şekildedir. Bir, Allah Subhanahu ve teala'ya vermiş olduğumuz ahdi bozmamak dedik. Nedir bu? Bunun üzerinde biraz konuşalım inşallah kardeşlerim ki ayet anlaşılsın şimdi bizim Allah'la olan sözleşmemiz neyi ihtiva ediyor size soruyorum yani sözleşmenin bir başlığı olsaydı biz ona şöyle derdik Rabbun Allah doğru mu çünkü Allah Subhanahu ve Taala bakın yapılan sözleşmeyi bize Tabir yerindeyse bir animasyonla anlatıyor. Diyor ki: "Elessu bi rabbikum." Allah bize soruyor. Şimdi sözleşmenin altına imzayı atıp atmadığımızı soruyor Allah. Ey kullarım, "Elessu bi rabbikum?" Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz de o sözleşmenin altına imzayı ne diyerek attık? Kalu <gülüyor> bele, bele teykit manasında, yani hiç üzerinde şüphe olmamak e, manası içeren bir evettir aslında. Bakın, bunu lütfen Allah rızası için rica ediyorum kerim kardeşlerim, canlandırın. اَلَسْتُ <gülüyor> بِرَبِّكُمْ bunu soran Allah'tır. Senden de karşılığında bir imza istiyor. Eğer varsan bu işe. Sen de diyorsun ki, قَالُوا بَلَا يَا رَبِّي Ben, seni kendime Rab olarak kabul ediyorum ya Rabbi. Şimdi bu, konu anlaşılsın diye böyle günümüz literatüründen kelimeler seçiyorum özellikle böyle bir sözleşmenin altına biz imzayı attık bunun manası şu kardeşler biz sözleşmenin altına imzayı atarken kulluk sözleşmesinin altına imza attık ve zımnen şunu haykırdık ayeti kerimenin gereği dedik ki Rabbun Allah Bizim Rabbimiz Allah'tır. Allah sordu, biz bela dedik. Bunun açılımı şu, Rabbun Allah. Şimdi ayete dönelim. diyor ki, Allah'la yaptığınız sözleşmenin ardından bozmayacaksın. Sözleşme nasıl bozulur kardeşler size sorayım. Bir sözleşme ne zaman ifsat olur? Sözleşmenin maddelerine aykırı hareket ettiğimiz zaman. Rabbin Allahla iş bitmiyor. Bunu bize Fussilet suresinde yine Allah Azza ve Celle öğretiyor. Yapılan sözleşmenin muhteviyatını, keyfiyetini Rabbin Allah demenin beraberinde neler getireceğini yine bize Allah öğretiyor. Açınız bakınız kardeşlerim, Fussilet suresi 30. ayeti kerimeyi. Inna aladinakalu <lezine> Rabbin Allah. O kimseler ki Rabbimiz Allah dedikten sonra, bak iş bitmiyor. Yani mesele. Anlamak adına tevdiye ediyorum, söylüyorum. Diyorum ki, mesele sözleşmenin altına imzayı atmaktan ibaret değil. Mesele sadece Rabbun Allah diye haykırmak da değil. Mesele, Rabbun Allah dedikten sonra, ثُمَّ اِسْتَقَامُوا İşte ayet bu. Okuduğumuz ayeti kerime buna işaret eder. Rabbun Allah dedin, Söz verdin, tüm dünyaya haykırdın, safını bellettin, kimden yana olduğuna haykırdın korkusuzca. Her şeyden önemlisi ve öncesi Allah'a söz verdin. Dedin ki ya Rabbi, sen benim Rabbimsin. Ama vallahi ayet burada bitmiyor. ثُمَّ اِسْتَقَامُوا istekamu. i̇stekamu ne biliyor musunuz? Verdiği söz gereği Doğruluk üzerine amel eden demektir. Yani yine bugün günümüzün tabiriyle Sözleşmenin altına imza attın ya O sözleşmenin gereği amel etmektir. Şöyle bir cümle kullansak Yerinde olur diye düşünüyorum kardeşlerim. Hatırlayın az önce dedik ki Onlara Onlara Elastu birabbikum ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğunda bela dedik. Bela unutmayın ha bu kelimeyi kardeşlerim. Canlı dursun zihninizde. Attığınız imzadır bu imza bela. Onun için ben diyorum ki bela ifadesi kulluk sözleşmesinin altına atılan katı bir imzadır belayı dedikten sonra Allah azza ve celle'yi Rab olarak tanıdıktan sonra kulluğun her bir zerresini ifa etmek durumundasın. Sözleşmenin maddelerine muhalif hareket edemezsin. İşte onun için Allah Subhanahu ve Taala diyor ki: "Allah'a söz verdikten sonra sözünüzü, ahdinizi bozacak işler yapmayın." Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Bu bela ifadesinin altını ısrarla çiziyorum ve hazırlanırken dersime Kinde kabilesinin bir rivayeti aklıma geldi. Dedim ki benim bunu mutlaka kardeşlerimle paylaşmam lazım. Bize bize Sözleşmenin altına atılan imzadır dedik ya bela. Evet ya Rabbi. Bunun keyfiyetini bugün akşam bize kinde heyetinden Müslümanlar öğretsin Allah'ın Resulü'nün döneminden. Mübarek sahabeler öğretsin. Kinde kabilesinden bir topluluk İslam'a dahil olur. Müslüman olurlar. İslam'la müşerreflendikten sonra süslenirler. Dikkat edin. Sürme çekerler gözlerine. Saçlarını zeytinyağıyla yağlarlar. Hiç giymedikleri elbiseleri çıkarırlar sandıklarından. Niçin? İslam'la müşerref olmuşlardır. Ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onları mescitte ağırlayacaktır. Dikkat edin. Bela ne demekmiş öğreneceğiz birazdan. Bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra kinde hayatından o grup Müslüman mescitte Allah'ın Resulü'nün huzuruna gelir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onları bekler sizden ricam tasavvur etmeniz birkaç saat önce Müslüman olmuş birileri Allah'ın Resulü ile tanışmaya Allah'ın Resulüne el vermeye, beyat etmeye gidiyor ve Allah'ın Resulü yeni olmuş Müslümanlarla olan hukukuna bakın biz olsak şöyle deriz daha namaza yeni başladı ya üçü kıldıysa ikiyi de kılar inşallah değil mi? yavaş yavaş zorlamaya gerek yok, sıkboz etmeyelim ya Vallahi değil. Bela böyle bir şey değil. Bunu bize işte Allah'ın Resulü kinde heyetinin üzerinden öğretiyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kinde heyetinden Müslüman olanları gördüğü zaman üzerindeki elbiselerin görüyor Allah'ın Resulü şöyle bir soru soruyor. Bu soruyu sormasının sebebi Kinde bir birkaç saat önce Müslüman olmuş O kardeşlerimiz, o sahabelerimiz, o Müslümanların Elbiselerinin şu uçlarında ipek dokusu var İpeklidir yani elbise Kumaşın belli bir kısmı ipeklidir Aynı yani şöyle bir şey tasavvur edin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Onların bu halini görünce Alem taslamu Siz diyor iman etmediniz mi? Siz teslim olmadınız mı? Siz Rabbun Allah demediniz mi? Ne diyorlar? Bele. Bele. Olduk ya Resulallah. Biz teslim olduk. Biz iman ettik. Rabbun Allah dedik. Ve Rabbimizde olan sözleşmenin altına imzamızı da attık. Allah'ın Resulü devamına diyor ki bu elbise ne? Ne bu elbise? Senin Allah'la olan sözleşme maddelerinin içerisinde bu elbiseyi giymek haramdır haram. Diyor ki ya Resulallah bela dedik. Vallahi sahabeler o elbiseyi o esnada yırtıyor. Subhanallah. Niye? İmza var bu işin ucunda. Bela demiş çünkü. Vallahi kinde hayati bize Rabbun Allah dedikten sonra nasıl öğretir, olur öğretmiş. Allahu Akbar. Daha kaç dakika önce Müslüman oldun sen. O sözleşmenin her bir ne bileyim maddesine vakıf olmayabilirsin ama Allah'ın Resulü'nün tepkisi de önemli. Bize bunu öğretiyor. Siz diyor teslim olmadınız mı? Bu üzerinizdeki haramlık neyin necisi? Biz bela ya Resulallah, teslim olduk. Eğer belanın gerekliliği oysa vallahi çıkarttılar. Allah da bize şu nefes alıp verdiğimiz ortamda belanın gereği gibi amel etmeyi nasip etsin. Vallahi önemli. Yine aklıma geldi bu bela konusu, sahabelerin bu müthiş tutumu. Dedim ki acaba bu sözleşmeyi ihmal edersek ne olur? Ne olur? Yani biz Rabbun Allah dedik ama Rabbun Allah'ın gereğini yerine getirmedik. Çok basit. Hiç uzatmadan bir cümleyle ifade edeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve müminler bize küser ve küsmüştür de. Düşünün ahdin sözleşmenin bizden istenilenleri ihmal ettiğimiz zaman ne olurmuş? Allah ve Resulü ve müminler bize küser. Allah'ın Resulü küsmedi mi? Küstü. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabbunallah Allah dedikten sonra istikamet üzere olmayan sahabelerle Allah müsaade edene kadar konuşmadı. Sizden ricam tasavvur etmeniz. Allah'ın Resulü'nün bizim içerimize gelmesi muhal mümkün değil. Ama bunu tasavvur etmenizi istiyorum. Allah'ın ve Resulü'nün ve müminlerin size küstüğünü yalnız kaldığınızı tasavvur etmenizi istiyorum. Bununla tek bir nedeni vardır. Allah'a verdiğimiz sözü bozmamızdır. Sözleşmenin altına atılan imzaya sahip çıkamamızdır. Onun için önemli kardeşlerim. Vallahi bence acı bir toplu. Yani Allah'ın Resulü'nün sizle konuşmadığını sizinle küstüğünü, size tavır yaptığını, siz girdiğiniz zaman onun çıktığını, o sahabenin haleti ruhiyensini bir tasavvur edin. Bunun tek bir nedeni var, Allah'a verdiği sözde aksaklık gösterdi. Allah bizim ayaklarımızı sabit kılsın. Kardeşler ayetin üç tane ana hususu var demiştik. Bunlara riayet edilirse inşallah hüsranla neticelenmez akibetimiz demiştik. İkincisi de şu demiş idik. Birbirlerine bitişik olmasını emrettiği şeylerin arasını ayırmak hüsran neticesidir. Ayetin Arapçasını da okuyalım. Ma Allahu bihi an yusala. Allah'ın bitişik olmasını emrettiği şeylerin arasını kesenlerin neticesi hüsrandır ama şunu merak ettiniz değil mi kardeşlerim o birbirine bitişik olmasını emrettiği şeyler ne acaba ne ki yani herhangi bir elbise kombinasyonu mu yani sarıyla kırmızı bitişik olacak böyle bir şey mi? Yoksa neyi istiyor ki Allah bizden? Bunlar ayrılıverirse akibet hüsrandır. Vallahi önemli. Kurtubi rahimahullah toparlamış bizim için. Diyor ki, alimler şu üçünde muttefiktir. Bir, akrabalık bağını kesmek. Allah bu bağın bitişik olmasını emrediyor. silay ı Rahim. Bu bir. 2 sözün amellen bitişik olması. Allah'u Ekber. Yani bunun da ayrık olmasını Allah haram kılmış. İki. Üç, Allah'ın emirleri ile hayatın kopuk olması. Bu da bitişik olacak. Allah'ın emri ve hayat bitişik olacak söz ve amel bitişik olacak sılay rahim akrabalık bağı bitişik olacak bu ilişkiyi kesen hüsrana yaklaşmıştır Kurtubi diyor ki rahimahullah son iki madde var ya B ve C diyelim artık onda alimlerin diyor hiç ihtilafı yoktur sılay rahim de vardır yani bu ayetten Sıla-i Rahim'de anlaşılmaya bilir diyen alimler vardır der Kurtubi ama iki maddede muttefiktirler düşünün. Bunu açmak lazım bence. Sözle amelin bitişik olması Allah bunların ayrık olmasını haram kılmış haram. Kolay bir şey mi ya? Hemen bir ayetle destekleyelim. Saf Suresi Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhalladzina amanu lima tequluna ma la tef'alun Kaburamaktan indallahi an tequluna ma la tef'alun Yaa ayuha ladin amanu lima tequlun ma la tefgalun. Ay iman edenler, Allahı Rab olarak ilan edenler, ikrar edenler, lima tequlun ma la tefgalun. Yapmayacağınız şeylerin için söylersiniz. Vallahi kulum. En ağır merkezidir burası. Söylediğinle amel etmek. Sözünün ardı sıra durmak. Hani Sa'id İbni Amir'den örnek vermiştim ya. Önceki derslerimde. Hazreti Ömer radıyallahu an halife olduğunda karşısına çıkıyor ve nasihat ediyordu. O cümlelerinin içerisinden bir tane cümle aktarmıştım size. Şöyle demişti Hazreti Ömer'e, halife oldun, müminlerin emiri oldun, Müslümanlara yöneticilik yapacaksın, çizin altını. Müslümanlar senin eline ayağına bakacak. Sen yöneteceksin Müslümanları. Ey Ömer dikkat et dikkat, sözlerin en hayırlısı amelin doğruladığı sözdür. Vallahi bugün Saad İbn-i nasihatına bugünkü yöneticilerin ne kadar da ihtiyacı var değil mi? Yok mu? Vallahi var. Vallahi var. Bugün sözlerinin ardında amelle duran yöneticiler yerine kellim kellim layenfacılar var. Konuş konuş fayda yok. Bugün görüyoruz. Ağzımızın çıktığı kadar, Rabbimizin inayet ettiği kadar seslendik, haykırdık. Müslümanlara gücü yettiği halde, imkanı olduğu halde yardım etmeye, sözlerinin ardında durmayan yöneticileri kınamadık mı? Bu ayetin muhatabı bunlar değil mi? Öyle değil mi kardeşlerim? Vallahi öyle. Bir ayet var. Sözün geçerli kılan ne olduğunu anlatan bir ayet. Geçerli bir söz mü duymak istiyorsun? Bir adam, birisi, kardeşin, dostun, kerim kardeşin, akraban, her kim neyse, yönetici bir söz mü söyledi? Sözün değerli olup olmadığını mı merak ediyorsun? Sözün kıymetli olup olmadığını mı merak ediyorsun? O sözün Allah indindeki derecesini mi merak ediyorsun? Allah bize öğretiyor ne yapmamız gerektiğini. Diyor ki ameline bak. Ayet okuyacağım inşallah. Fatır Suresi 10. ayeti kerime. İleyhi yes'adül kelimü't tayyibü vel amelu's salihu Güzel söz. Allah subhanahu ve teala'ya ulaşır. Ayettir. Ulaştı ya. Onun bir de yükselişinden bahseder Allah. Onun değerli oluşundan. Allah katındaki değerinden. Ama şart koşmuş Allah. وَالْعَامَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ Allahu Akbar. O, o söz var ya. Sen dedin ki ben Müslümanların yardımcısı olacağım. Sen dedin ki biz Müslüman kardeşlerimizi asla sahipsiz bırakmayacağız. Dedin. Biz de o sözü aldık. O söz ulaştı ulaştı ulaştı. Allah katında değerli mi oldu? Bakacağız. O sözü Allah katında değerli kılan nedir? Salih ameldir. Sözün ardında durdun mu? Eyvallah. Allah da razı, müminler de razı. Ama sözün Allah katında geçerli olabilmesinin tek şartı, salih amelle desteklemektir. Allah bizlere sözümüzün ardında durabilmeyi nasip etsin. Bu bana neyi hatırlattı biliyor musunuz kardeşlerim? Bu ayeti kerime bana Ahmet İbni Hanbel Rahimahullah'ı hatırlattı. Hepiniz bilirsiniz Ahmet İbn Hanbel'i. Muhaddis. Yüz binlerin üzerinde hadis ezbere bildiği rivayet edilen bir alim. Sözü amelle güçlü olmasını anlatacağım inşallah. Bir sözün değerli olması ancak amelle ispatlanır. Nasılmış bize Ahmet İbn Hanbel öğretecek rahimeullah. Unutmayalım bu bir formül. Birisi size söz mü söyledi? Birisi size ahkam mı kesiyor tabir yerindeyse? O ahkamın Allah katında ve müminlerin nazarında değerli olabilmesinin tek yolu amelle ispattır. İşte bu ikisinin arasını ayırmak Allah katında haramdır. Hüsrana adım atmaktır. Ahmet İbn Hanbelli cezaevine alırlar. Hani bu Kur'an mahluktu meselesi var ya. Cezaevinde birkaç arkadaşıyla girer. Alim, alim diyorum. Bugün ne kadar da ihtiyacımız var. Alim kelimesinin gerçekten içini dolduran hayırlı alimlere. Yöneticiler ve alimler yani Allah'ın Resulü tasvir ediyor ya yani. sınıf minen nâs. İzâ o salahâ, salahen nâs. İki sınıf, iki kategori insan vardır diyor. Bu ikisi iyi olduğu zaman bütün insanlık iyi olur. Eğer bu ikisi kötü olduğu zaman bütün insanlık kötü olur. El-ulemâ vel-umarâ. Yöneticiler ve alimler. Bize Ahmet İbni Hanbel gibi alimler lazım. Sözünün ardında... ...tabir yerindeyse adam gibi duran alimler lazım. Ameliyle sözünü güçlü kılan alimler lazım. Sözüyle amelini değil. Ameliyle sözünü değerli kılacak. Az önce okuduğum Allah katında da ancak sözü amel yükseltiyor. Ahmet İbn Hanbel'in amcası ziyarete gelir. Hepinizin bildiği bir örnektir belki. Der ki, اَيَّنِمْ قَدْ اَجَابَ أَصْحَابُكْ Senin arkadaşların icabet etti. Yani, buradaki icabetten kastı, sözünün ardında durmadılar. İlk önce bir şey söylediler, zalimin karşısına çıkınca, ya ben aslında öyle demek de istememiştim, şöyle demek istemiştim gibi. Acabeden kasıt budur. Febakit ve bakita anta fi'l habs ve'd dayiq. Hapiste ve işkence altında bak etrafında bir tek sen kaldın diyor amcası. Nasihat ediyor ona. Yani sözünün ardında durmamasını istiyor amcası ondan. Hapisten çıkana kadar. İşte alim alim böyle cevap verir ancak. Diyor ki ya ammi Ey amcacığım. İza ecabe'l alimu taqiyete. İza ecabe'l alimu Ve cahilu yechel. Meta yetebeynul hakku ya ammi. Allahu ekber. Ey amca. Diyor ki iza ecabe'l eğer ki alim takiyeye icabet ederse alim de sözünden dönerse alim de meydanları terk ederse alim de sözünün ardında durmazsa fel cehil ye cahil cahil zaten cahil cahil bu işin kıymetini bilmiyor ki zaten meta ya tebeyyenul ya ammi ey amca o zaman hak ne zaman ifşa olacak kim ortalığa çıkaracak bu hakkı? Kim haykıracak? Cahil bilmiyor. Alim de sözünden dönerse, alim de adam gibi adam olmazsa, sözünün ardında durmazsa, sözünün eri olmazsa, Allah'ın hakkını, hukukunu kim tebyin edecek? Amcası diyor ki, bu sözün ardından diyor, ben yeğenimden ümidi kestim. Allahu akbar. Diyor. Onu kesin bir daha göremem dedim diyor yani. Ama cevabın ağırlığı öyle değil mi? Amca ben bunun uğruna laf kalabalığı değil. icra eten diyor ki kellemi koltuğumun altına aldım. Hapis arkadaşlarıyla Ahmet Hambel Hanbel amcası gittikten sonra konuşuyor. Diyor ki aslında diyor korkmuyor da değilim. Allah Allah şimdi az önce böyle dedin şimdi böyle diyorsun hocam diyor ki sözümün eri olamamaktan korkuyorum diyor ki hapiste sıkıntı yok diyor ki evim gibidir vallahi diyor kılıç darbesinden de korkmuyorum yani sözümden caydıracak faktörler bu ikisi değil Ölüm de korkutmuyor hapiste ama diyor ki gördüm Kırbaç darbeleri sanki acıtıyor. Allah diyor beni sözümün ardında eylesin. Ya dönersem? Hapisteki o arkadaşı geliyor diyor ki korkma üstad. Birinci darbeden sonra ikincinin acısını bile hissetmiyorsun. <gülüyor> Tekbir getiriyor. Diyor ki öyleyse diyor bana hüzün yok, korku yok. Alim böyle bir şey sözle ameli kesmeyecektik ya bu ayetin tefsiri Ahmet'im ile Hammel'dir ötesi yok bunun ardından da bize ziyade kelam düşmez bir de o üç madde saymıştık birbirlerinden kopuk olmasın diye hatırlatıyorum hakkınızı helal edin o son maddede Allah'ın emirleriyle olan alakayı kesmek demiştik ya bu nasıl bir şey acaba ya? Allah'ın emri hayatla ilişkisini kesmeyin diyor Allah. Niye biliyor musunuz? أَلَا <gülüyor> لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ Emru اللّٰهُ رَبُّ alamin. Yaratan da o hükmeden de o. Yok ötesi. Allah subhanahu ve teala emretti hayatla emirlerinin ilişkisini kestin mi hüsrana sürükleniyorsun demektir Allah Allah'ın kendi emirleriyle hayattaki ilişkisini koparmaya haram kılmıştır ama bugün kesmeyi bırak Allah'ın emirleri bir vadide bizim hayatla olan ilişkimiz o emirlerle bir vadide bir düşünün kardeşlerim. Allah içkiyi haram kılmış. Bu Allah'ın emridir. Şimdi hayatta ilişkisini kesmeyin diyor Allah. Bakıyoruz hayatta ilişkimize içki. Her 300 metrekarede Türkiye'de bir tekel bayisi var. Allah kesmeyin diyor. Madem birileri kesmiş kardeşlerim. Biz de inşallah bunu rapt etmek için gayretlerimizi sarf edelim olmaz mı? Yani bu hüsrana uğramanın hüsrana uğramaya sürükleyen bir akibettir. Onun için Allah'ın emirlerinin hayattan kesilmesi meselesine dikkat edelim inşallah. Yeryüzünde ifsat çıkaranlar. Hani ayet bununla bitiyor. Ve yufsiduna fil ard ve ulaihimul Allah diyor ki yeryüzünde ifsat çıkarmayın. Neydi ıslah ve ifsat? Tarif etmiştik hatırlıyorsanız. Belki üç baş hafta önceki derslerimizde. Allah'ın emirlerine göre hayatı tanzim etmeye ıslah, Allah'ın emirlerinin dışında hayatı tanzim etmeye ifsat denir. Bugün hayatımızın baş ifsatçısı kim? Demokrasi. Değil mi? Allah'ın emirlerinin ekartı edilip, beşerin emirlerinin uygulandığı bir hayatsa eğer demokrasi, ifsat değil de nedir? Allah bizi ıslahçılardan olmayı nasip etsin kardeşlerim. Onun için bu ayeti kerimede de bu hususa dikkat edelim inşaallahu rahman. Daha önce ifsat ve ıslah kavramları üzerinde durduğumuz için ben çok bu konular üzerinde de vaktinizi almak istemiyorum. 28 ve 29. ayet-i kerimeler kaldı. 28. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala "Keyfe tekfurun billahi ve kuntum fa ahyaikum thumma thumma thumma Allah Subhanahu ve Teala burada diyor ki ölüydünüz. Allah diriltti. Tekrar öldürdü. Tekrar diriltti. Allah subhanehu ve teala burada neye dikkat çekiyor biliyor musunuz kardeşlerim Ölüme. Çünkü ölüm aynı bir sözleşmenin altına attığımız imzanın akıbetinde ceza varsa bir tedirgin oluyoruz değil mi? Gideyim de şunu vereyim ya. Veya şu sözleşmenin gereği şunu yerine getirivereyim. Niye? Çünkü akıbet seni ürkütüyor. Allah subhanehu ve teala da bu ayeti ölümü hatırlatarak raptetmiş. Hiçtiniz? diniz. Diriltim öldürdüm tekrar dirilteceğim ve ilayhi turcaun ve bana döneceksiniz. Burada bazı oryantalistler olsun, bazı akımların şöyle bir iddiasına rast geldim. Diyor ki ilk diriltmeyi ilk diriltmeyi anladık da sonraki dirilme nasıl olacak diyor. Onu görmedi ya. Yani o onu belki tasavvur etmekte güçlük çekiyor. O kemiklerin hani Yasin suresinde de diyor ya قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَم۪يمِ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذ۪ي أَنْشَأَهَا اَوَّلَ مَرَّهِ İlk defa diriltene bak. İlk defa yaratana bak diyor Allah. Onun için ben de böyle bir iddiaya şöyle cevap veriyorum. Diyorum ki bir fabrika tasavvur edin. Fabrika. Nedir? Şimdi sıfırdan bir araba imal eden bir fabrika, burada arabayı imal etmekten aciz midir? Değildir. Yani sıfırdan yapan adam sadece parçaları kırılmış bir arabayı haydaydı yapar. Öyleyse Allah subhanehu ve teala da buna dikkat çekiyor. İlk sizi kim yarattıysa dönün bakın ki sizi de tekrar o yaratacaktır. Ve kardeşlerim bize burada esas bizim almamız gereken mesaj şu... O Rabbun Allah'a ve O'nun istikametinde olabilmek için Allah bize ölümü hatırlatıyor. Bu ayeti, bu, Celile'yi bu manada yorumlamak ve anlamak lazım. Son ayeti i kerimede ise Allah Subhanahu ve teala göğü yarattığını ve ondan sonra arzı yarattığını ve ondan sonra semayı yaratmak için istiva ettiğini ve bu şekilde de bize ibret ayetlerini Okuyarak Allah Subhanahu ve teala'nın her şeye kadir olduğunu akletmemize yöneltiyor kerim kardeşlerim. Ben bu vesileyle inşallah dersimi neticelendirmek istiyorum. Allah Subhanahu ve teala bizlere e, öncelikle bana söylediklerimle amil, sizlere de dinlediklerinizle amil olmayı nasip buyursun. Allah bizim ayaklarımızı din üzere sabit kılsın. Allah Subhanahu ve teala emirlerini inkitaya uğratanlardan eylemesin bizleri. Sözünün ardında duran Sözle amel ilişkisini Muhafaza edebilenlerden eylesin Allah hepinizden razı olsun subhan rabbike rabbil izzete amme yasifun Vesselamun aleyl murselin Velhamdülillahi rabbil alemin Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu